İşte psikolojiye hoş geldiniz. Psikiyatrist doktor Zeynep Pınar bizlerle hoş geldiniz. Bugün dikkat eksikliği, hiperaktivite konuşacağız. Son zamanlarda oldukça yaygınlaşmış bir hastalık. Gerçekten bu bir hastalık mıdır yoksa uydurma mıdır? Bunu tartışacağız. Her perdeye tırmanan çocuğa hiperaktif çocuk gözüyle bakılmaya başlandı. E, uydurma bir hastalık mıdır Zeynep Hanım bu? Değil. Değil mi? Gerçekten bir hastalık. Evet. Siz az önce söylediniz ne güzel. E, son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan dediniz. Yok öyle değil. Zaten var olan bir hastalık üzerinde farkındalık arttı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer bir hastalık çok büyükse mesela şizofreni gibi. Şizofreni milattan önce tanımlanmış. E, e, yani o insanın hayatını e, yani aile hayatını, toplumsal hayatını ve iş hayatını yok ediyor. Tedavi edilmezse tabi şimdi tedaviyle çok başka yani şizofrenik ailelere umutsuzluk vermeyelim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu daha diğerlerine göre minimum hastalıklardan öyle söyleyeyim. Yani insan çoğu insan bunu ha diyecek evet böyle birilerini tanıyorum hayatında var diyecek. Minimal beyin disfonksiyonu yani beynin işlevlerinde minimal bozukluk diye tanımlanır. Şimdi ben size hastalığı tanımlayayım siz de, de farkındalığınız artacak. Var olan hastalığın üzerinde dikkatleri arttı. Neden? Eğitim yaşamında çok fazla gösteriyor. Yani global olarak bakarsanız bu kişiler zekası iyi, akli melekeleri yerinde gayet e, düzgün insanlar. Yani e, fizyolojik, morfolojik bir bozuklukları yok. Şimdi bir kere bebekliğinden başlayalım. E, ama önce hastalığı tanımlayayım ben size sonra bebekliğineleyim. Bu kişiler hareketli, dürtüsel, Atak, her dediği hemen olsun isteyen ve dikkatleri kolayca dağılan kişiler. Bebeklikte bu çocukları şöyle fark edebilirsiniz. Karın ağırları, kolikleri, sancıları hiç bitmeyen, uyumayan, huzursuz, durmayan hareketli bebekler. Bebeklikten başlıyor. Evet, bebeklikten itibaren yeme problemleri olan. Sırada şimdi bu çocuğu aklı başında bir ebeveynin birkaç çocuk büyütmüş. Mü? Bu çocukta bir farklılık var. Kaç yaşında bu? E, yani bebek Aylıkken mi? Tabii tabi de bebekken bile, anne karnında bile test edilebiliyor. Tabi hmm. e, genetik tarafı çok yüksek mesela yüzde falan dört filan ailede e, pek çok e, bu durumda olan kişiler görürsünüz. Yani e, ve e, bu ağlayan, e, inatçı, durdurlamayan çocuklar ne yapıyor? Okul öncesi e, oyunu bozan çocuklar grubuna giriyor. Çünkü sırasını dörtselliği sebebiyle sırasını bekleyemez. Hemen sorar, çok konuşur, unutur, dağıtır. Oyunu kurulmuş bir organizasyon vardır. Bir insanın konuşmasının bir organizasyonu vardır. Yürüyüşünün bir dengesi vardır. Minik Mimiklerinin bir organizasyonu vardır. Anlattığı konu çerçevesinde düşüncesinin bir organizasyonu vardır. Bu kişide organizasyon bozukluğu vardır. Yani bir faaliyeti planlamakta. Sürdürmekte sıkıntıları vardır. Mesela böyle bir çocuk oyunsa oyun, dersse ders başlamakta, sürdürmekte ve sonlandırmakta sorunu vardır. Mesela okulda ödev yaptığı faaliyete başlayamaz, başlamakta geç kalır. Bitiremez, bitirmekte geç kalır. Her şekilde kendisi ve etrafıyla sıkıntı çeken bir gruptur bunlar. Oyunda da oyunun organizasyonunu evcilikse evcilik, doktorculuksa doktorculuk bozan bir çocuk vardır sırasını bekleyemez çünkü. Hep benim dediğim olsun der. Atak bir çocuk vardır. Çok konuşan, kavgacı bir çocuk vardır. O zaman ne yapıyor? Bu çocuklar kolayca toplum dışında sen oyunu bozuyorsun der arkadaş. Sen oynama. O zaman özgüvenleri düşük oluyor bu çocukların. Yani ve beyindeki minimal fonksiyonun kaldırıldığı çünkü... Ee, şu günün tetkikleriyle bir, e, beyinde mesela MR'ını çektirseniz normal, EEG'sini çektirdiniz normal çocuk. Ama daha ileri tetkiklerde beynin e, şeyi, glikozu harcayışında anormallik olduğu tespit edilmiş durumda. Bizi kişi ve kimlik yapan frontal lob dediğimiz, prefrontal özellikle kişiliğimizin olduğu bölgede bu kişilerde beyin işleyişinde bir sıkıntı olduğu muhakkak. İlaçları da var. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, psikiyatrik bir hastalıktır. Psikolojik yardım da alması gereklidir. Çünkü hayatı boyunca bir eğitim koçu, yani bazen bu anne olur bazen bir öğretmen olur bazen bir psikolog olur böyle bir çocuk ya da gence eğitim koçu gerekir. Neden? Kişi zekasının hak ettiği performansı sergileyemez. Eğitim yaşamında ortaya çıkar. Mesela okul önce bebeklikte var sorun, okulda var. Hep böyle zor bebekti, zor çocuktu, zor öğrenciydi, zor gençti, zor adam oldu derler. Yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin 50 yaşına da gelse eğer şeyde yetişkin tipte de devam ediyorsa ergenliği hiç bitmez. Düşünün ergenlikle yetişkinlik arasında fark nedir? O süzgeç daha sıkılaşır yetişkinlikte. Ergende uyum koordinasyon bu prefrontal korteks dediğimiz bizi kişi yapan bölüm en son olgunlaşmasını tamamladığı için 20'li yaşlarda insanlarda beyin işleyişindeki uyum ergenlerde ergenin acemiliği vardır. Ergenin ataklığı vardır, cesareti vardır, girişkenliği vardır, düşünmeden konuşması vardır değil mi? Yani o yüzden terör örgütleri ergenlerin peşinde koşarlar. Yetişkinden 25-30 yaşından sonra insanlara dokunmazlar. Değil mi? O. Ama bu kişiler ömür boyu ergen kalabiliyor. Yani isteklerini frenleyemeyen insanlar düşünün. Yani sürekli hemen olsun isteyen ve çok düşünmeden planlamadan hop diye yani ben yüzmeyi biliyor muyum demeden 5 yaşına hop kendini havuza atlayabilir başkaları atıyor diye. Yani o yüzden o dürtüsellikleri kendi başlarına da dert olur. Sıkıntı olur, ailesine de sıkıntı olur. E, mesela sizi dinlemiyormuş gibi görünür. Size baksa bile derinliklere bakıyormuş gibi görünür. Dinlemiyormuş gibi. E, okula gitmişse çocuk eşyalarını bırakır gelir. Okula gelirken e, kitabını evde unutur. Eve gelirken e, çantasını unutan da var montunu, hırkasını bilmem nesin yani benim çocuğumun okulda bıraktırdığı bıraktırdığı eşyalarla bıraktığı eşyalarla bir çocuk daha giyinir dedi. Yani bebeğinler var. Şeyde mesela ot yerindeyse kıpır kıpırdır. Hani elini bağlasan kolunu oynuyor der. Dama çıkar, perdebe çıkar çerçe derler. Ya da olduğu yerde kıpırdanma yetmez. Kalkar sırar alanında dolaşmaya başlanır. Zeka gerilikleriyle karıştırılabilir. Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu her zeka grubunda bulunabilir. Yani bu hareketli çocuk illa çok zeki olacak ya da illa zeka gerisi olacak bir şey değil. Zeka ayrı bir katman. Zekası düşük olanda da olabilir, orta olanda da olabilir, iyi olanda da olabilir. Ama anneleri teselli ederler. Yani derler bu çocuk çok zeki de ondan böyle diye. Çünkü o annenin bir güce ihtiyacı vardır hakikaten. Çünkü çok yorar. Öğretmeni de yorar, anneyi de yorar. Karıştırılmaması gereken çocuklar, durum şu, küçük çocuklar, özellikle erkek çocukları kıpır kıpırdır değil mi? Yani nasıl ayırt edeceksiniz? Kaygısı ve <gülüyor> huzursuzluğu olan bir çocuk varsa o da kıpır kıpırdır. Ama bu hastalığa sahip olan çocuklar daha bir motor takılmış gibidir. Yani çocuklar şu tarafa doğru koşuyorlar değil mi? Hepsi beraber koşarlar. Hurra diye koştuklarını görürsünüz. Ama bu çocuk hepsinden önce koşar, geri döner bir de onların içine koşar. Yani aralarından dikkatle ve geriden bakarsanız aralarından birkaçının sıra dışı olduğunu fark edersiniz. Ee, gerçekten çocuğun kendisi için de, öğretmenin için de, annesi için de zor bir durum. Bir de aileyle ilgili sorunlar varsa çocuk mesela evde kıpır kıpırdır, okulda rahattır. Bu... Çocuğun hayatının her alanında olması lazım. Yani okulda, evde, misafirlikte değişiklik göstermemesi lazım. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çocukları, anneleri çocuklarıyla gezmeye gitmek istemezler. Ya da arkadaşlarıyla sen gelirken çocuğu bırak da gel. Ya da aman onun çocuğu çok yaramaz, onu bu çay partisini davet etmeyelim deyip sıranın dışına aile de atılabilir. Çünkü hakikaten dantelleri, şeyleri bozan, karıştıran çocuklardır. O yüzden... Annelerinde yeterince uykusuz kaldığı üzüldüğü durumdur ama burada dediğim gibi çaresizliği kabul etmeyip yardım aramak lazım çünkü hele okul öncesi bu fark edildiğinde okula gitmeden önce nasıl çocuğunuzun gözü tahtayı görüyor mu değil mi bir göz doktoru görmesi lazım bir şüpheniz olursa gidip televizyon daha yakından bakıyorsa bir şekilde bir gözünüzün çocuğun üzerinde olması lazım aynı şekilde. ...böyle bir e, aşırı hareketlilik, dürtüsellik, dikkatsizlik fark ediyorsanız yine göstermeniz lazım. Şunu annelerin ve öğretmenlerin hiç unutmamasını söylüyorum ve altına çiziyorum. Bu dünyaya gelen her canlı yaşama tutunmak, yaşamını sürdürmek, var olmak ve başarılı olmak ister. Yani bir çocuk sınıfta bana e, yaramaz desinler, sınıfta bana, tembel teneke olsunlar diye okula gitmez... Okula doğan bir çocuk nasıl yaşamaya kodlanmışsa okula giden bir çocuk da başarmaya kodlanmıştır ve çocuklarda doğal eğer biz üstünü bastırmazsak merak duygusu 9 yaşına kadar zaten içsel olarak vardır. Biz onu yok ederiz. Burada çocuk okula gitti, bir sorun varsa yani mesela gözü görmeyen çocuğa gözlük takmak, göz doktoruna götürmek yerine yakından bak, dikkatli bak, kitabı böyle ayarla falan diyerek nasıl onun hayatını sürdüremezsek eğitimde. E, dikkatini topla, önüne bak, arkana bakma, düzgün otur demekle bu çocuğu düzeltemezsiniz. E, tabi yapılacak şeyler var tabi. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir çocuk sınıfta ise sınıfta en öne ortaya oturtmak lazım. Sürekli onun adını ezberlememek lazım. Öğretmenler basit bir aralarında bir e, sessiz, e, e, sözsüz dil bulabilirler. yüzden yapar ya da yapar, o, o şey yapar. Yani minik e, onu yargılamadan... Aşağılamadan, üzmeden uyarılarla çocuğun dikkati sürekli toparlanmaya çalışılır. Sonuçta çocuk farkında değil yaptığının değil mi? Bilinçli yaptığı bir şey değil. Evet, evet bu bir suç değil, evet bilinçli değil. Burada ne yapıyor bazıları bu huy kötülüğü deyip bu ceza vermeye çalışıyor. Cezalandırmayla çocuğun özgüvenini ve sıkıntısını daha çok arttırıp hareketini daha çok arttırmış oluyorsunuz. Yani hafif bir dokunma bile belki o sırada direkt çocuğun dikkatini toplayacak ve bir süreliğine en azından kendisine gelmesini sağlayacak çocuğun. Evet, hep şunu söylüyorum. Çocuksa da yetişkinse bir insanı yargılamadan, bunun da altını çiziyorum, anlamaya çalışmak lazım. Biz Yargılamak bizim işimizde. İşimizde yargılamak, Allah'ın işi, hakimlerin, hukukçuların işi. Bizim işimiz anlamak ve çözüm üretmek. Öğretmense de, ebeveynse de, bir böyle birisi yetişkinse onun de çözüm üretmek lazım. Unutkan çocuğun daha sade bir masası, daha sade bir çantası düzenlenebilir, çocuğa destek olunabilir. Yaptığı her olumlu şeyin altı çizilebilir. Ee, yapamadığı olumsuz şeylere dikkatini çekmek yerine yaptığı olumlu şeylere dikkatini çekmekte fayda var. Ee, dediğim gibi yani çocuk da başarılı olmayı zaten isteyecektir. Siz onu zorlamazsanız. Tedavisi nasıldır bu hastalığın? Şimdi bu o, hastalıkta bu kadar hareketli çocuklar için e, amfetamin grubu ilaçlar var. E, kullanılan ve bu ilaçlar beynin glukoz kullanımını e, dopamin üzerinde etkileri var. Bu ilaçlarla o çocuğun dikkatinin, konsantrasının nasıl toparlandığını görüyorsunuz. Şöyle dikkati şöyle tanımlayayım ben. Ee, şey bir kapı, dikkat kapıdaki bekçi gibi. Yani dikkati dağınıksa kişinin içeriye alınacak, mesela içeriye birilerini alacaksınız, birilerini almayacaksınız değil mi? Herkesi içeriye sokamazsınız. Dikkat dağınıksa herkesi dışarı diyebiliyor. Yani e, içeri girdikten sonra içeri dediğimiz yer hafıza bilgilerin e, doğru düzgün organize olması lazım değil mi? Organize olamıyor o zaman bu kişilerin çantaları da karışık, odaları da karışık, dolapları da karışık, e, ödevleri de karışık, kafaları da karışık, hayatları da karışık oluyor ve e, erişkinlikteki komplikasyonlarını anlatalım. Ee, evet hayatı boyunca bu ilacı almak zorunda mı? Belirli bir yaştan sonra tamamen hastalık seyrini kaybedip ka ortadan kaybolabilir mi? Şimdi çocukken erkek çocuklarında ikimisi daha fazla görünüyor ya da ikimisi daha fazla yakalanıyor da denilebilir. Çünkü erkeklerde hareketli, dürtüsel, dikkati dağınık çocuk kolayca fark ediyor. öğretmenler fark ediyor, anne de fark ediyor. Ama kızlarda hareketlilik az. Zaten tipleri var bunun. Hareketli ve dürtüsel olan, ağır olan ya da dikkat eksikliği ağır olan. Dikkat eksikliği ağır olup kız çocuklarının özellikle sessiz sedas köşede oturuyor, hareketli değil ama dikkat darmadan. Yani çocuk ne kadar zeki olursa olsun e, kayıp bir sürü kız çocukları var. O yüzden e, burada sadece hareketli olanlara değil, sessiz sedas olanları da gözümüzü dikmemiz lazım. Yani fark edersiniz çocuk e, dikkati sizdeyse cin gibi her şeyi anlıyor. Ama bir an başka bir yere bakıyormuş gibi, dinlemiyormuş gibi dağıtıyor, unutuyor. Ee, o, özellikle kız çocuklarında çok e, gözü açık olmak lazım. Bu e, böyle bir hayal aleminde mi yetiyorlar yoksa tamamen evet, ne olduğu belirsiniz. Hayallere bir durum. dalmış gibi de görünebilir. Dikkat oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya e, şey yapıyor, geziniyor. Yani şöyle düşünün, bilgisayarda bir sayfa açtınız, oradan bir şeyi merak ederken, oradan başka bir şeyi merak edin. Oradan başka bir, bir danışanın anlattığı şöyleydi. Yani o kadar çok sayfa açıyormuş ki bilgisayarı kapatırken fark ediyor. Şuradan başlayıp kendini te, e, şurada buluyor. Yani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ne yapıyor? Konu asıl hedefinden uzaklaşmış oluyor. Müthiş bir zaman kaybı. Evet işte en sona başlayıp bir, bir türlü e, yönergeleri, ödevleri bitirememesinin sebebi bu. Yani şurada başlayıp şurada buluyor kendisini. Ben burada dikkat eksikliğiyle başlayıp size e, oradan otokontrola, oradan e, bipolara doğru kaysam ne yaparsınız? Hiçbir şey anlamazsınız. Kafanız darmadağınık olur. Onların kendi kafaların işleri darmadağınık. O organizasyonu ve entegrasyonu sağlayabilmek için ilaca kesinlikle ihtiyacı var. Sadece e, psikolojik önergeleri takip etmeyle ya da ana baba eğitimiyle çok faydası olur ama sorun çözülemez ömür boyu il ilaç kullanımı var mı? Tabii ki tüm hastalıklarda olduğu gibi bu hastalığında hafif formu, orta formu, ağır formu, çok ağır formu ıı, gerekebilir. Yani bir insana gözlük ıı, ne kadar gerekiyorsa bir ıı, şey dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna ilaç o kadar lazım. Çünkü kendisinde var olan yetenekleri ve öğrenme şeyini, zekasını, kapasitesini sergileyemeyecek. Bu kişilerin eğitimleri performans hak ettiklerinden daha düşük aşağıda olur. Mesela bu şeyleri sebebi sık sık eş değiştirirler dürtüsellikler sebebiyle sık sık iş değiştiriler, organize olamadıkları için düşünün bir insanın yaşamı iş yaşamı çok değişiyorsa eş yaşamı çok değişiyorsa ne oluyor yaşamın komplesi dezorganize ve darmadağın oluyor o yüzden Tedavi olması gerekirse ömür boyu ilaç kullanması lazım. Hastanın durumuna göre mesela bazen yazın ilaç tatilleri veriyoruz. Sütüme tatil ilaç tatili veriyoruz. Ama zaten ilaçlar 4 saatlik ilaçlar var. 12 saatlik ilaçlar var. 4 saatlik ilacı 2x4 ile 8 saate ya da 12 saate çıkarılabiliyor. Dinlenme saatinde bu ilaç gerekmiyor. Gözlük gibi yani yatarken hani gözlüğünüzü çıkarırsınız ya yatarken ilaç kullanmanız gerekmiyor ilaçlar için çok hakikaten çok tükaka denilen şeyler oluyor. Biz doğru kullanmazsanız şeker de bir zehirdir. Değil mi? Yani azı karar çoğu zarar derler. Gerektiği kadar her şey ve siz alanında uzman bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu alanında çalışan birisiyle çocuğunuz ya da yetişkin ya da ergen her neyse çalışırsanız mesele yok demektir. Çünkü öbür türlü Kaotik bir yaşam. Sadece o kişi o yaşamın içinde mahvolmaz. Oğlunuzu düşünün. İş değiştiriyor, sevgili değiştiriyor, okul değiştiriyor. Bütün aileyi etkileyen genel bir mutsuzluk. Değil mi? Kesinlikle öyle. Hem aile için hem kişinin çalıştığı iş yeri için, yanındaki çalışma arkadaşları işveren için çok büyük bir problem. Bir de bu kişiler dürtülerini kontrol edemedikleri için, düşünün. öfkesini kontrol edemiyor, öfkeli. Ee, sırasını bekleyemiyor, Sıra, e, sözü tamamlamasını bekleyemiyor. Cümlenizi bölüyor, unutuyor bıraktığınızı, kaybediyor, işini bitiremiyor. Sonra e, mesela herkes e, arada sırada bir içebilir birileri. Ama bu kişi e, alkol, madde bağımlılıkları çok yüksek oluyor bu kişilerde. Parasını yönetemiyor. E, dediğim gibi yetişkinlikte da, yıkıcı... Öfkesini kontrol edemediği için yıkıcı davranış bozuklukları olabiliyor. Eğer iyi yönetilmezse çıktığı adım 9'a inmez 8'e deyip gözü pek davranışlarını geliştiren kişide davranış bozuklukları, kişilik bozuklukları gelişebiliyor. Yani bugünkü yaşam koşulları hani köyde ya da kasabadaki sedenter, rahat koşullara göre çok daha hızlı, kaotik yaşam koşulları bu kişileri daha perişan ediyor. Yani e, hastalığın genetik yapısına bir değişikliği, e, çevresel koşulların şeyi yok ama e, hani doğum sonu travması falan e, değilse bugünün bu kaos şehir yaşamının e, hastalığın gidişine olumsuz etkileri muhakkak. Yani sadece dikkat eksikliği, hiperaktifite bozukluğuna değil. Obsesif kompulsifde, şizofrenide de bu e, kaotik e, büyük şehir yaşamı çok da uygun değil ruh sağlığına. Beden sağlığına ne kadar uygun tabii o da ayrı tartışılır. Zeynep Hanım çok teşekkür ederiz. Bizi bu hastalık hakkında bilgilendirdiniz. Gerçekten e, farkındalık düzeyi bu hastalık hakkında şu anda ben de fark ettim ki oldukça düşük. Ve evet. e, bu konuda gerçekten bilinçlenmemiz gerekiyor özellikle toplum olarak. E, belki bu çocuklara e, davranış şeklimizi e, ilk baştan kontrol edebilirsek hem aile ortamında hem de okul ortamında e, daha sonra ergenlik ve sonrasında da bu kişileri kazanma ihtimalimiz e, daha belirgin bir şekilde artış gösterir. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Rica ederim burada başarı için nasıl planlama düzenli çalışma. Ve yardım alma gerekir. Bu çocuklar planlayamıyorlar. Düzenli çalışamıyorlar. Değil mi? Ya da ergenler. E bir de aile yardım almayı kabul etmezse ben çocuğumu e, şeye mi götüreceğim? Psikiyatriste götürmeyi e, zul sayıyorlar. Hakikaten bunu bir kayıp çocuğa vereceğiniz zarar sayıyorlar. Tam tersi bu çocukların özgüvenin düşük olması sebebi düşünün zeki bir çocuk. Sınıfta arkadaşların habire sıra dışında kalıyor. Kötülük tedavi ettirmemektir. Kesinlikle haklısınız. Sevgili izleyenler, bugün dikkat eksikliği, hiperaktivite üzerine konuştuk. Bir başka bölümümüzde görüşmek üzere, hoşça kalın.